peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Teala'ya Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Sevgili kardeşlerim Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu Medine yolculuğunda Bizleri hayrete düşüren Haller yaşıyordu Medine yolculuğunda bizlere Nice dersler veriyordu Yolculuk süresinde Peşini takip edenler vardı Büyük ödüle ulaşmak isteyenler Resulullah'ın izini sürüyorlardı. Büreyde bunlardan biriydi. Büreyde bin Hüseyb el-Eslami, büreyde kavminin lideriydi. Peygamber Efendimizle ilgili ödülü duymuştu. Kavminden bir ekip kurmuştu ve yollara düşmüştü. Peygamber Efendimizin izini sürerek Efendimiz'e ulaşıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğallığı, tabiliği, büreydeyi etkiliyordu sakinliği ve güvenilir hali büreyde de büyük etki yapıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büreyde ve arkadaşlarına İslam'ı anlatıyordu. Ayetler okuyordu. Tane tane konuşan, konuştuğu manaları varlığında hisseden yüksek bir şahsiyetle karşı karşıya olduklarını anlıyorlardı. Ayetlerin insanüstü üslubu ve manaları onların kalplerine dokunuyordu. Büreyde ve kabilesinin insanları Müslüman oluyor, İslam'la şerefleniyorlardı. Peygamberler ve salih alimlerin biricik gündemi vardı. Hiç değişmeyen ana gündemdi. rahman Rahim olan Allah'ı anlatmaktı. Zat-ı Kerim'i anlatmaktı. İnsanların Rablerini bilmeleri ana konuydu, temel konuydu. İnsanların geneli Allah'a inanıyorlardı ama bu Allah inancı doğru bir inanç değildi. Tutperestliğin karışımı içinde bir Allah inancıydı. Allah'a ortak koşuyorlardı. Allahu u Teala ile beraber bazı varlıklara ilahi özellikler veriyor ve böylece Allah'a ortak koşarak inanıyorlardı. Peygamberler ise arı duru bir Allah inancı ortaya koyuyorlardı. Allahu Teala'ya hiçbir varlığın ortak edilemeyeceğini öğretiyorlardı. Onların biricik gündemi rahman Rahim'di şartlar ne olursa olsun en onulmaz şartlarda en ağır şartlarda dahi onlar Rabbi Rahim'e anlatırlardı. Ondan gelen ayetleri Kitab-ı Kerim'e anlatırlardı. Kitab-ı Kerim'in nasıl anlaşılması ve nasıl yaşanması gerektiğini kendi hayatlarıyla ortaya koyarlardı. Düşmanlar peşindeyken onu yakalamak için dört koldan ararken o bir insanla karşılaşmışsa Hemen ona Allah'ın dinini Rabbi Rahim'i e anlatıyordu. Hazreti Yusuf aleyhisselam hapse atılıyordu. Bir iftiraya uğruyor ve hapse atılıyordu. Hapse iftirayla atıldığını dillendirmiyordu. Onun derdi kul olmaktı. Onun derdi kullara Rabbi Rahim anlatmaktı. Yusuf suresinin 37, 38, 39 ve 40. ayetlerinde Yusuf dedi ki, Size yedirilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size söyleyeceğim Bu Rabbim bana öğrettiklerindendir Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım Onlar ahireti inkar edenlerdir Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum Allah'a herhangi bir şey ortak koşmamız bize yaraşmaz Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey izinden arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulmaz olan tek bir Allah mı? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taptıkları bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına, İbadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler buyuruluyor. Onlar hapishaneleri medrese-i yapıyorlardı. Onlar dağların bağrında topluma sesleniyordu. Onlar baskı toplumlarında erkan bin erkanın evini eğitim merkezi haline getiriyorlardı. Onlar çöllerin bağrında eğitim faaliyetleri yürütüyorlardı. Onlar hiçbir engele mahkum edilemezlerdi. Engellere rağmen her fırsatta, her vesileyle Rahman-ı Rahim anlatırlardı. Peygamber Efendimiz Sadıgar-ı Medine yollarındaydı. İslam kabilesinden iki hırsızla karşılaştılar. Efendimiz onlara isimlerini sordular. Onlar Muhanen dediler. Muhanen hakir görülenler, alçak olanlar anlamına geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onların isimlerini değiştiriyordu. Mükraman buyuruyordu. İkram görenler, şereflenenler anlamına geliyordu. Peygamber Efendimiz onlara İslam anlatıyor. Onlar İslam'la şerefleniyordu. Kulun gündeminde Rabbi Rahim'i e olması her zaman mümkün olmuyordu. Bu kulun Gönül alemiyle alakalıydı. Gönül her dem kıvamda olamıyordu. Gönül her zaman yörüngesinde olamıyordu. Gönül her zaman iman nuruyla harmanlanamıyordu. Gönül bazen çölleşiyordu. Bazen kuraklaşıyordu. Bazen yavanlaşıyordu. Ama bazen Rabbine nasıl hasret duyuyordu. Rabbi Rahim'i nasıl özlüyordu? Ona bütün varlığıyla muhtaç olduğunu nasıl da derinden hissediyordu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarından Hanzala bizlere şöyle bir olay anlatıyordu. Medine sokaklarının birinde Hazreti Ebubekir Efendimizle karşılaşıyor. Selamlaşmadan sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz Hanzala'ya hal hatır soruyordu. Hazreti Hanzala'nın cevabı çok ilginç oluyordu. Hanzala münafık oldu diyordu. Ebu Bekir Efendimiz Allah bir müminin münafık olması ne demektir diyordu. Hanzal'a ben diyordu. Ben Peygamber Efendimizin iklimindeyken neredeyse cenneti ve cehennemi görür gibi oluyorum. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinden ayrıldıktan çora çocuğa dünya işlerine daldığım zamansa neredeyse cenneti ve cehennemi unutuyor gibi oluyorum. Böylesine ikili bir hal münafıklık değil de nedir diyordu. Hazreti Ebubekir Efendimiz Hanzalaya Peygamber Efendimize gidelim. Bu durumu bu hali soralım diyordu ve beraberce Peygamber Efendimize geliyorlardı. Ebubekir Efendimiz: "Ya Resulallah, Hanzala neler söylüyor bir dinleseniz." diyordu. Hazreti Hansala az önce Ebubekir Efendimize anlattığı halini Peygamber Efendimize anlatıyordu. Peygamber Efendimiz: "Ya Hanzala, ''Bizim meclisimizdeki halinizi devam ettirebilseydiniz, muhafaza edebilseydiniz, yatarken, yürürken meleklerle musafah ettiğinizi görürdünüz. Ama ya Hanzala, bazen böyle, bazen böyle.'' Mübarek elini kaldırdılar ve indirdiler. Şunu söylüyorduk, gönül her dem kıvamında olmuyordu. Gönül her zaman iman nuruyla harmanlanmıyordu. Ama peygamberler için böyle bir durum söz konusu edilemezdi. Peygamber efendimiz genel seyri içerisinde Rabbani iklimdeydi. Öyle buyuruyordu, gözlerim buyur, kalbim uyumaz buyuruyorlardı. Onların biricik gündemi Rab'ı taaldi, Rahmanı Rahiindi. Onlar asıl sevgiliyi dillendirirlerdi. O sevginin iklimindeydiler. Onlar zindanlarda da olsa. Onlar sürgünlerde de olsa, onlar darlık içinde olsalarda, onlar bolluk içinde olsalarda ana gündemleri Rabbi Rahim olurdu. Mekke Medine arası yollardayken iki hırsızla karşılaşıyordu. Onlara Rabbi Rahim anlatıyordu. Onların İslam'la şereflenmesine vesile oluyordu. Özellikle ilim ehli olan müminler çevresine, toplumuna ve ümmete İslam'ı anlatma şevki ihtiyacı içinde olmaları vardı. Özellikle ilim ehli olan müminler çevresine, toplumuna, ümmetine İslam'ı anlatma şevki ihtiyak içinde olmaları gerekirdi. Hayatın ve ölümün anlamını derinden kavramış olan salih alimler peygamberin izini takip ederlerdi. O sevgililer sevgilisinden izler taşırlardı, işaretler taşırlardı. Alimler Rasul Ekrem'in varisleriydi. Onun yolunu toplumuna, insanlığa takdim ediyorlardı. Önce o güzelim yaşayışlarıyla, halleriyle İslam'ı temsil ederlerdi. O güzelim sohbetleriyle peygamber ikliminden esintiler getirirlerdi. Ümmete düşense büyük alimlerini yetiştirmekti. Bu sorumluluk ümmete aitti. Alimler de ümmeti ve insanlığı aydınlatacaktı. Varoluş sırrını öğreteceklerdi. İmanı neşve içinde, imanı heyecan içinde tebliğ vazifesini yapacaklardı. Ümmet alimlerini, salih alimlerini, derinlikli alimlerini dinleyecekti. Onların çevresinde camilerde bir sohbet iklimi oluşturacaklardı. Alimler camilerde, mescitlerde sohbet iklimlerinde toplumlarını aydınlatacaklardı. Camiler birer öğrenim ve eğitim vazifesi yapacaktı. Alimlerin bir ayağı camilerdeydi, diğer ayağı ilim talebeleriyle, ilim yolcularıyla, ilim müesseselerindeydi. Alimler toplumun gerçek öncüleriydi. Peygamber Efendimiz, alimin ölümü, alemin ölümüdür buyuruyorlardı. Alimlerin ilim meclislerinde, sohbet meclislerinde müminlerle beraber melekler de gelirlerdi. Gönüller hafiflerdi, gönüller inşirah bulurdu. Gönüller tatbihin olurdu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.